Bismillahirrahmanirrahim. Kamer Suresi Mekke'de nazil olan surelerdendir. Allah subhanu ve teala bu surenin faziletleriyle bizleri bereketlendirsin. Ali Selatü vesselam efendimiz kuşluk namazında Kaf ve Kamer surelerini okumuştur. Bu iki sure, ilk yaratılış, yaratılışın tekrarı, tevhid, peygamberliğin ispatı ve bunlar dışında yüce hedefleri içerdiği için büyük toplantılarda sahabe tarafından okunurmuş. Allah, bizlere de okumayı, yakinen anlamayı nasip etsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 5'e kadar. Saat yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir ayet görürlerse yüz çevirirler. Ve sure gelen bir büyüdür derler. Ve yalanlayıp kendi heveslerine uyarlar. Ve her iş, kararlaştırılmıştır and olsun ki onlara vazgeçilecek nice önemli haberler gelmiştir ki bunlar gayesine ermiş bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor Allah subhanahu ve teala kıyametin yaklaştığını dünyanın sona erdiğini haber veriyor Allah'ın emri geldi Artık onu acele istemeyin. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı fakat onlar hala gaflet içinde yüz çeviriyorlar buyurmuştur. Enes'ten gelen bir rivayette kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün ashabına güneşin batmaya yaklaştığı ve küçücük bir kısmının kaldığı sırada hitap ederek bakın ne diyoruz nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki dünyanın geçen kısmına nispetlen kalanı ancak sizin şu gününüzden geçen kısmına nispetlen kalan gibidir. Biz güneşin ancak küçük bir kısmını görüyorduk. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kıyamet Kıyamet Şuna nispetle şu gibiyken ben peygamber olarak gönderildim buyurmuştur. Ve kıyamet alametlerinden de bahsederken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte benim ölümümle diyor. Kıyamet alametlerinden ilki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihal eder. Yine bu sure kardeşlerim Saat yaklaştı Ay yarıldı buyrulmuştur. Mekkeli müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'dan Mucize istemişler. Ay da Mekke'de iki defa yarılmıştır. Enes'ten gelen rivayette Mekkeliler Aleyhisselatü Vesselam'dan Kendilerine bir mucize Göstermesini istediler. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü da Onlara ayı İki parça olarak gösterdi. Onlar Hira Dağı'nın ayı iki parçası arasında gördüler ama yine de inkar ettiler. inanmadılar. Onlar bir ayet, bir delil, bir fütçet, bir buhan görse ona püvüneyme yerine yüz çevirirler, terk ederler. Arkalarına atarlar. Ve şu görmüş olduğumuz sütçetler bizim büyülenmiş olduğumuz sure gelen bir büyüden başka bir şey değildir derler. Allah Sana ve teala and olsun ki onlara vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir. Yani bu Kur'an'da okunan ayetler arasında Resul'ü yalanlayan ümmetlerin kıssalarına onların başına gelen azap ve cezalandırmaya dair haberler Gelmiştir. Bu haberler onları Allah'a şirk koşmakta ve Resul'unu yalanlamakta devamdan alıkoyacak, men edecek önemli haberlerdir. Allah-u Teala'nın hidayete eriştirdiğini, hidayete ermesinde, sapıklıkta bıraktığını da saptırmasında şüphesiz yüce bir hikmet vardır. Fakat uyarılar fayda vermiyor. Allah bize hidayeti daim kılsın. Saptırdıkların arasına bizlere koymasın. 6, 7 ve 8 Öyleyse yüz çevir onlardan. O çağıranın görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün. Gözleri hor ve hakir olarak yaygın çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. O çağırana koşarak kafirler bu zorlu bir gündür derler. Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki Ey Muhammed! Bir ayet gördükleri zaman yüz çeviren ve sure gelen bir büyüdür diyen şu kimselerden yüz çevir onları gözetler. O çağıranın görülmemiş ve tanınmamış Son derece müthiş ve bilinmeyen bir şeye çağırdığı gün, o içindeki bela sarsıntı ve korkularıyla hesap yeridir. Gözleri hor ve hakir olarak davetçiye uyarak hesap yerine sürekli gitmelerinde ve yayılmalarında. Onlar ufka yayılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. O çağırana koşarak, çağrısına muhalefet etmeyip gidikmeyerek... Kafirler bu zorlu bir gündür derler. Suratları astırdıkça astıracak korkuları şiddetli bir gündür. İşte o gün inkarcılara kolay olmayan zorlu bir gündür. 9'dan 17'ye on kadar onlardan önce de Nuh kavmini de yalanlamış, kulumuzu tekzip ederek delidir demişler, ve yolunu kesmişlerdi. O da Rabbin'a yalvarmış. Ben yenildim. Bana yardım et demişti. Bunun üzerine biz de gök kapılarını boşanan sularla açmıştık. Yeryüzünde kaynar, kaynaklar fışkırttık da, su takdir edilen bir ölçüye göre birleşiverdi. Onu tahtadan yapılmış, Mıhla çakılmışa bindirdik. Küfredilmiş olana mükafat olmak üzere bizim gözetimimiz de yüzüyordu. Andolsun ki biz onu bir ayet olarak bıraktık. Düşünüp ibret alan var mı? Benim azabım ve tehdidim nasılmış? Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Evet. Allah subhanahu ve teala ey Muhammed senin kavminden önce Nuh kavmede Hazreti Nuh'u yalanlamış onu açıkça yalanlayarak delilikle itham etmiş o bir delidir terseme dönmüş bir şaşkındır demişler ve yolunu kesmişler onu yaptığından men etmeye engellemeye çalışıp tehdit etmişlerdi. Ama o bunlara aldırmamış ve Rabbine dönmüş. Ben yenildim, bana yardım et demiş. Allah subhanahu ve teala da o kavmini suda boğmuş, helak etmiş. Sadece bir tahta ve tahtaya çakılmış mıhla yani gemiyle onları kurtarmış. Allah subhanahu ve teala o yalanlayanlara benim azabım ve tehdidim nasılmış beni inkar eden elçilerimi yalanlayan benim uyarıcılarımın getirmiş olduklarından öğüt almayanlara azabım nasılmış elçilerime yardım nasılmış bunu anlayın deyip onlara bunu ceza vermiş ve kıyamete kadar gelecek bütün nesillere de ibret kılmıştır kardeşlerim ve Rabbimiz ve teala andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık diyor. Onun telaffuzunu ve insanlar öğüt alsınlar diye dileyenler için anlamını da Allah azze ve celle kolaylaştırıyor. Evet. Düşünüp de günahlarından vazgeçen ve onları terk eden ancak bunun kadri ve kıymetini alır. Eğer düşünmezse, akıl etmezse bundan da hiçbir zevk, hiçbir ders ne yapmaz? Almaz. Allah subhanahu wa düşünüp üret alanlardan eylesin bizleri. 18'den 22'ye kadar At kavmi de tekzip etti. Benim azabım ve tehdidim nasılmış? Nitekim uğursuz günde, üzerlerine şiddetli bir rüzgarı devamlı var gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütüpleri gibi koparıp yere seriyordu. İşte benim azabım ve tehditlerim nasılmış? An Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Evet. Yine Rabbimiz FANUH ve ALA helak olan bir kavimden bahsederek onları bize bildirerek onlar da Nuh kavminin yaptığı gibi Resullerini yalanlamış allah Teala da onların üzerine kendileri için o bedbaht olan günde üzerlerine dondurucu çok soğuk bir rüzgarı işlediklerine binayın sürekli helakı göndermişti. O öyle bir gündü ki dünya ve ahiret azapları o günde birleşiverdi. Onlardan birisine rastlayan rüzgar gözlerden kaybolacak derecede yukarılara kaldırıyor sonra tepesi üstüne yere çarpıyor ve başını param ederek başsız bir ceset halinde bırakıyordu. Bu sebeptedir ki Rabbimiz sökülmüş hurma kütüpleri gibi koparıp yere seriyordu. İşte benim azabım ve tehdidim nasılmış. Ant ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp büyüt alan var mı buyuruyor. Evet. 23'ten 32'ye kadar <gülüyor> Semut kavmini de uyarıları anladı. Dediler ki içimizden bir insana mı yacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Zikir aramızdan ona mı verilmiş? Hayır o tek yalancı ve şımarının biridir. Yarın kimin tek yalancı? Şumarığın biri olduğunu bilecek. Gerçekten onları intikam etmek için, imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Onları gözetle ve sabret. Onlara suyun aralarında taksim olunduğunu da haber ver. Her biri su nöbetinde hazır bulunsun. Arkadaşlarını da çağırdılar. O da sarılarak onu kesti. İşte benim azabım ve tehditlerim nasılmış. Nitekim üzerlerine bir tek çığlık gönderdik de ağılduların kullandığı korumuş ot gibi oldular. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt alan var mı? Burada da Allah subhanahu ve teala Semud kavminin Resulleri Salih aleyhisselamı yalanladıkları haber veriliyor. Ve onların içimizden bir insana mı yacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz dediklerini ve şayet idareyi ve riyaseti içimizden birine teslim edecek olursak hiç şüphesiz biz kaybetmiş ve Hüsran'a uğramış oluruz sonra kendilerine değil de sadece Hazreti Salih'e vahi indirilmesine şaştılar. Onu yalancılıkla itham ettiler. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala da onlara dişi bir deveyi gönderdi. Onunla imtihan ettirdi. Onlar kaybetti. Vallahi Azze ve Celle de onları Allah çıkarmamış gibi savuradı. Demek ki Kur'an'ı düşünme kolaylaştırılmış ve düşündüğünde de insan ondan öğüt alabiliyor. 33'ten 40'a kadar Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardı. Katımızdan bir nimet olarak. işte biz şükredeni böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki onlara azap ile yakalayacağımızı da haber vermişti. Ama onlar bu uyarıları kuşkuyla karşılayarak yalanladılar. Andolsun ki onlar misafirlerine kötülük yapmayı kastetmişlerdi. Biz de gözlerini kör ettik azabımı ve tadın. tadım. Andolsun ki bir sabah erken öne alınmaz bir azap geldi başlarına. Tadım. işte azabımı ve tehditlerimi. Andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Düşünüp ibret alan var mı? Evet. Rabbimiz burada da Lut Aleyhisselam'dan ve onun davetinden, onun kavminden ve onların peygamberlerine nasıl yalanladıklarını, onlara karşı çıkıp dünyada onlardan önce hiç kimsenin yapmamış olduğu bir hayasızlık olan erkek erkeğe cinsi münasebette bulunduğunu ve bu sebeple Allah subhanahu ve teala onları hiçbir ümmet helak etmediği bir helak ile yok ettiğini anlatıyor. Rabbımız spanoku betala cibriyle emretti, onların şehirlerini yüklenip gök kaldırdı, sonra ters çevirip yere doğru bırakıverdi. Ve ardından balçuktan pişirilmiş ve dizilmiş taşlar yağdırdı. Bu sebepledir ki bir de üzerlerini taş yağdıran bir rüzgar yolladık. Ancak Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vakti kurtardık diyor. Hazreti Lut ailesi gecenin sonuna doğru çıkmışlar ve kavmlerinin başına gelenden kurtulmuşlardı. Hatta karısı bile ona iman etmemiş ve kavminin başına gelen helak onun da başına gelmişti. Allah Subhanahu ve Teala bu vakayı hatırlatarak tadın işte azabımı ve tehditlerimi ve andolsun ki biz Kur'an'ı düşünmek için kolaylaştırdık. Bunları düşünüp de ibret alan var mı? Diyor. Evet. 41'den 46'ya kadar. Andolsun ki Firavun Erkan'ına da uyarıcılar geldi. Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de kendilerini çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bizim kafirleriniz bunlardan daha mı iyi? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraat mı vardır? Yoksa onlar biz intikam almaya muktedir bir topluluğur mu diyorlar? Topluluk yakında dağıtılacak ve onlar arkalarına dönüp kaçacaklardır. Daha doğrusu onlara vaat olunan asıl saattir, o saat ne belalı ne acıdır Rabbimiz subhanahu ve teala burada Allah elçisi Musa ve kardeşi Harun'un iman etmeleri halinde müjde, küfretmeleri halinde de uyarı ile Firavun ve kavmine geldiklerini haber veriyor o ikisini büyük mucizeler ve birçok şeyden destekledi ama bütün bunları ne yaptılar yalanladılar sonunda Allah Subhanahu ve Teala onları kuvvetli bir yakalayışla yakaladı ve Allah onların kökünü kazıdı. Onlardan haber verecek birini dahi canlı bir gözü bile bırakmadı. Evet. 47'den 55'e kadar Şüphesiz ki suçlular sapıklık ve çılgın ateşler içindedirler. O gün yüzleri üstü ateşe sürüldüklerinde tadın cehennemin tadını denir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Ve bizim emrimiz bir tektir. Bir göz kırpması gibidir. Andılsın ki biz sizin benzerlerinizi hep helak etmişizdir. Şu halde bir düşünen var mı? Yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır. Muhakkak ki mutlakiler cennetlerde ve ırmaklağızlardırlar. Doğruluk makamında güçlü bir hükümdarın katındadırlar. Rabbimiz subhanahu ve teala burada da diğer kavimleri sayıp sayıp sayıp suçların haktan uzak ve şüphe içinde bulunduklarını kararsızlık ateşleri içinde kıvrandıklarını haber veriyor. Bu ayetle bu sıfatlarla nitelenmiş olan her kafiri bidatçiyi ve fırkalara bölünmüş olanları içine alır. Onlar şüphe ve tereddüt ateşleri içinde oldukları gibi bu durumları kendileri cehenneme sürükledi diyor. Daha önceki sapıklıkları gibi nereye gideceklerini bilmez halde yüzüstü cehenneme sürüldüler. Bir azarlama ve suçlama kabiliğinden onlara tadın cehennem ateşi denilir. Evet. Allah Subhanahu ve Teala Bizleri hakkıyla iman eden sanmı kullardan eylesin. Geçmiş ümmetlerin başına gelen her türlü o pis, küfür, şirk, iğrenç şeyleri işlemekten bizleri beri buyursun. Rahmetine ezdirdiği sanmı kulların arasına bizleri Rabbi Elhamdülillahirrahmanirrahim.